Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam yine Ramazan soframızda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Bekir Develi ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, diğeri de Bilal Turgut ağabeyim hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Evet İstanbul için akşam ezanı okundu. Dilerseniz hep beraberce iftarlarımızı açalım, muhabbetimize başlayalım. Allah kabul eylesin. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah kabul eylesin. İftar soframızdan sonra çay muhabbeti yapacağız inşallah değerli konuklarımla. Bekir abi çayı seversin değil mi? Çayı sevmem, sevilmez mi ya? Tabii ki seviyorum, Çok severim. Özellikle Ramazanda böyle tadı daha bir güzelleşiyor gibi. Kesinlikle. Evet. Ee, nasıl gidiyor abi hayat? Her şey yolunda. Hamdolsun. Yaşıyoruz. <gülüyor> şükürler olsun. Bir aramızdığımız yok. Allah kavuşturdu yeniden Ramazan-ı Şerif'e. hamd senalar ediyoruz. Şükrünü eda edebilir miyiz bilmiyoruz. İhya edebilir miyiz o zaten söz konusu bile değil. Ama en azından şu mübarek zamanların ihya ettiklerinden oluruz. Niyazıyla takılıyoruz Allah. öyle. Siz nasılsınız benim abi. Elhamdülillah. Rabbim tekrar bir Ramazan'a kavuşturdu bizi. Ee, bugünlerimize şükür olsun. Sizi tanıyalım abi. Ee, ben İstanbul'dayım. İstanbul'da mağazacılık, perakende mağazalarımız var. Ee, böyle kendi çapımızda işte ne geçinmeye çalışıyoruz. Beyaz eşya mobilya mağazalarımız hmm. var. Hep beyaz eşya deniyor abi şimdi beyaz eşya giriyorsun beyaz eşya yok değil mi ya gri ya <gülüyor> siyah, gri, siyah yani şimdi, kırmızı şimdi öyle oldu evet aslında o öyle olsa da e, genel adı öyle ve beyaz eşya hiçbir zaman aslında renklenmiyor dönem dönem renkleri değişse de aslında rücu ediyor aynen, aslı beyaz olarak hep kalıyor eyvallah. canım Allah'a Allah, Allah razı olsun Bekir abi Ramazan ve siz gerçekten abi yani yıllardan beri Çocuk, ya şimdi çocukluğumuzdan diyeceğim diyeceksin ki ya çok kötü bozulur, çok kötü bozulursun biliyorum ama <gülüyor> yani tabi aramızda çok yaş farkı yok, abimsin evet. ama ya ben küçükten beri diyeceğim, yani siz evet. de küçüktünüz o zaman, belli bir yaş kıvamındaydınız. Evet. Hep böyle sizin o menkıbelerle hikayelerle işte ağırladığınız konuklarla, mesela Ramazandan önce Anadolu'ya açıl açıldığınız programlar var, yurdum insanın o kadar Yurt güzel eteklerinde ilk... çektiğimiz oldu, evet. Avrupa'da çektiğimiz oldu Ramazan programları. Gerçekten. Bayağı bir doldun abi değil evet, mi ya? Evet. Maşallah. Birikiyor işte ya. yani o Bana has bir şey değil. Herhangi birini bu kadar gezdirseniz, herhangi birine bu kadar yatırım yapsanız ceplerini doldurur da o hikayelerle, o irfan kültürüyle. Elhamdülillah. Bir de Ramazan'la beraber anılmak güzel yani. Bu iyi bir referans bence. Hani... Ramazan gelince işte nasıl, teravih, pide, Bekir Develi, iftar sofrası. Bu güzel yani. O arada olmak güzel. layık olmadığımız halde güzel anılıyoruz. Yani. İşte, Esağfurullah. Pide deyince, geçen bir ay oluyor galiba, bir paylaşım yapmıştım. Daha önce e, TRT'de yapmış olduğum bir Anadolu programıydı galiba. Gezme programları yapıyordun ya Anadolu'yu evet, geziyordun. Evet evet Orada böyle bir pideci, pideci vardı. ya o çok güldüm abi. Onu bir anlatır mısın? Gerçi onu izlemek lazım ama. Avrupa'da Ramazan, Avrupa'da Ramazan programı çekiyoruz. Öyle bir dediler ki ya bölüm az, az geldi. Bir 3-4 dakika bir şeye ihtiyacımız var. Baktım orada Almanya'da böyle bir pide fırını, ekmek fırını yani. Türklerin yoğunlukla yaşadığı bir mahalledeydi. Dedim tamam beni buraya salın, takip edin. Ben buradakilerle böyle bir şeyler konuşurum falan dedim. içeriye girdim. Evet Ramazan buraya da gelmiş. Kıymetli dostlar bakın Ramazan pidesi var ne kadar güzel. Evet dedim bu abimiz fırınca siz misin? Benim dedi. Anlatın abi dedim Ramazan fidesini dedim. Yani pide Ramazandır, pide Ramazan dedi yani Ramazan pidesi dedi. Sonra abi hiçbir şey anlatamayınca ben dedim tebrik ediyorum hiç bilmediğimiz detaylar, şaşırtıcı gerçekleri abimiz bir çırpıda anlattı. Ha susam da varmış dedi. Kendi yeni fark etti. Dedim inanamıyorum susam da varmış. Yıllardır fırıncılar bu gerçeği bizden gizledi falan diye. Ama o ihtiyacımız olan o... 3-4 dakikayı oradan almıştık almış yani. Evet. Oradan, evet. Ama bir şey söyleyeyim ya, O abi o kadar saf, o kadar temiz ki. tabii ki Yani, o, yani onun uslubu, tarzı size olan... Söylemi zaten yetiyor zaten. Ya kendi halinizde esnafsınız, fil sürüsü yani. gibi içeriye televizyoncu giriyor, kameralarla yani işi i̇nsan bilen adam bile, insan, tabi işi tabii işi bilen adam bile ya ne oluyoruz yani. der bir takılır yani çok normal. Haklar ha. helal etsinler, biz de oradan şey çıkarıyoruz yani <gülüyor> miza çıkarıyoruz. Aynen. Yoksa rencil etme babında hani, değil mi? Asla değil Niye yani? öyle bir şey yapalım? Ee, Bilal abi nasıl Ramazanlar e, eskiye? Mesela gittiğiniz zaman, çocukluğunuzda böyle hiç unutamadığınız, ilk tutunuz oruç mesela hatırlar mısın? İlk tuttuğum oruç tabii biz Malatya'dayız aslen. Hani köy yerinde İstanbul'daki gibi ya da şey metropol'deki gibi çok zor olmuyor. Daha kolay oluyor orada tutulan oruçlar. Ama tabii şimdiki oruçlar eski oruçlara da benzemiyor. İşte bu pandeminin gelmesi hani son iki yıldır her şey değişti zaten. E, bu yeni şeye alışmaya çalışıyoruz açıkçası. İftar sofrası kalabalık olmayınca ne tadı tuzluyor. Aynen bir, yani geçen... Ya da bir çadırda 500 Aa, kişiyle, 1000 kişiyle bir kesinlikle. arada dua yapmak, kesinlikle. dua etmek, amin demek, aynı çorbaya kaşık sallamak, namazdan sonra şöyle bir musaffa etmek, sarılmak. Ya mesela şu anda buraya geldiniz abi değil mi? İkinci de de tokalaşamadım. Sarılamadık. <gülüyor> Tez zamanda atlatırız bunu diyelim ama pek birkaç yıldan önce de gideceğine benzemiyor. Yok yine sen abi o kadar karansar olma. Zaten ikinci yıla geliyoruz değil mi? Yani ya zaten yıla... sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Allah korusun. Ama yani... Herkes tabii ki tedbirli olmalı. Ama şöyle de bir şey var. Her imtihanda ya Cenab-ı Allah her zorlukla beraber... Bir kolaylık, evet, var, bir kolaylık, acı, kolaylık tırmış, vardır. Diyor. İş burada Allah'ın bizden muradını anlamak. Yani... Eğer bir yaprak bile düşmüyorsa Allah'ın izni olmadan... Bu, bize bu musibeti gönderen Allah'ın bize anlatmak istediği bir şey var. Ha, ya bugün de... şurada çok güzel 67 çeşit soğuk mezeli güzel iftar... sofrası yapan bir otel var diyen... Yani adamlar. Belki bu vesileyle anlayacaklar. Ee, kendi kuzenleriyle, akrabalarıyla kaybettikleri aileyle. iftar sofrasının kıymetini anlayacaklar. Belki buna vesile olacak. Belki yani. şimdi bu kadar şekva ediyoruz, diyoruz ki ya bir yıl oldu, bir yıldır pandemi süreci devam ediyor, evlere tıkıldık falan ne var bunda? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uygulanan o zaman Mekke'deki ilk Müslümanlara uygulanan ambargo tam 3 yıl sürdü. Ya. Onlar hem Evlerinden çıkamadılar, hem zulüm gördüler hem de aç geçirdiler. Hatice annemiz bütün malını mülkünü o zaman kaybetti, seferber de hepsini harcadı. Yani siz onların yaşadıklarını yaşamadan bu dünyadan gideceğinizi mi sanıyorsunuz ya. deniliyordu yani. Aynı oysa işte Allah onların yaşattığının çok çok çok hafifini, öyle birazcık tattırıyor bize. Allah'a hamdolsun şükür olsun. Yoksa daha kötülerine layığız yani. Yani dediği gibi Bilal abi sen demin dedin ya hani birkaç yıl sürüyor evet. dediğin gibi yani 100 yılda bir geliyormuş galiba bir 2-2,5 iki, iki, yıl sürüyormuş. Ama bu isabet etmesi çok muhtemel. 100 yıl çok büyük bir zaman değil yani yaş aralığının bir yerinde mutlaka denk gelir ama tabii, çocukken tabii. ama Aynı. yaşlığında yani bir 60-70 sene ortalama insan ömrü desen çok sürpriz değil yani. Aynen inşallah tez zamanda kurtuluruz. Hep duamız niyazımız o zaten i̇nşallah. başlangıcından bu yana. Gelinceye kadarki süreçte. Özellikle Fatih Hocam bana sarılamamaktan kaynaklanan <gülüyor> o hüznünü ben çok derinden hissediyorum. Yani. Allah razı olsun abi seviyoruz sizi. <gülüyor> Rabbim tez zamanda kavuştursun diyelim o zaman. Amin sevenler de Abi biliyorsun yeni sistem şu. Bu abi? <gülüyor> Ama bunu da bazı hocalarımız diyor ki ya ha böyle yapmışsın, ha böyle yapmışsın. Burada da temas var, burada da var diyor. Aslında e, bu da doğru bir kavram değil diyorlar. Yani şey selamlaşma şekli. Hatta en güzeli diyor gönül selamı. Evet, böyle ya değil mi? Ya da ilk dönemde dirsek selamı. Ah bir de, de dirsek da, vardı. Evet. Ayaklarıyla yapan da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah <gülüyor> bu pandemi fazla uzamazlar. Yeni metotlar <gülüyor> geliştirmezler. ben evet. kim birine iyi yani daha fazla zorlamayalım <gülüyor> bence. Vallahi bence ne abi. Şöyle mesela soruyorum ya abi. Mesela bir sürü anısı olan var, bir anda böyle bir duruyor aklına gelmiyor genellikle insanlara. Siz şu anda da sorduğumda öyle oldu mu sizlere? Yok ben, ben de. yani anılmıyor Yani var çünkü <gülüyor> mütemadiyen ekranda kendi Tabii. YouTube kanalımızda iş yapıyoruz mütemadiyen evet. sıcak hikayelerin ceplerinde bir şeyler oluyor yani. Evet, onlardan birini mi anlatacak? Vallahi anlatacak. Başından geçmiş bir şeyim olsun yoksa herhangi bir hikayem olsun. Nasıl istersen. Hangisini tercih edersin dostum? Sen bilinçli tüketici olarak bulunuyorsun. <gülüyor> Bence başımızdan geçen olsun. Eğer benim tercih hakkım varsa Ben de hocam... o zaman Bilal abinin yanındayım. Eyvallah, tamam. Başımızdan geçen. Buna dair böyle yaşadığım en ilginç hikayelerden biri. Aslında yine Diyanet TV'de anlatmıştım. Ezan yarışmasında. Merhum İsmail Joşar hocam da vardı. Çok etkilenmişti. Balkanlarda böyle bir çekim yaptığımız bir Ramazan programı vardı. Bize dediler ki Avrupa'da Ramazan'ı anlatın. İstanbul'dan minibüsle yola çıkmıştık. Hamburg'a kadar minibüse gitmiştik. Ramazan düşünün yani. Ne kadar zaman önce hocam? Ee, söyleyeyim 5-6 yıl oluyor. Bir Türk köyüne uğradık ya dedik... kahveye girdik işte bize burada çekecek ilginç bir şey lazım falan ne var hani böyle gelenek görenek falan. Burada öyle yok diye bir tane dedi yalnız böyle yarı akıllı biri var dedi değişik bir tiptir. Dedim tamam işte biz o onu arıyoruz. Kim o? Ne yapıyor? <gülüyor> Boş köye ezan okur dedi o dedi yani. Bir köy var dedi yıllar önce zulmüden... sürülmüş. Müslüman kalmamış. O gider, köyde kimsenin olmadığını bile bile. Bir de uzak dedi. Kumanova'nın terk edilmiş Dılığa Köyü. Dedik bize o deliği. Götürür müsünüz bizi o deliye? Götürdüler. Adı neydi? Recep Bayram. Ee, tanıştık. Ne yapıyorsunuz dedim siz? Boşköy okuyor musunuz dedim. Okuyorum dedi. İsmini unutmamışsınız. Hayır unutmadım. Çünkü o günden sonra onu ekledim arkadaş listeme. Bir de hala ara ara yazışıyoruz onunla. Çünkü o kıymetli bir adam. Ee, bu... O zaman bence deli görünümlü veli. Yani belki de öyle bilemiyoruz. Ondan sonra küçükken o köyü e, Hristiyan Bulgarlar, Bulgarlar bir şekilde zulmetmişler o köyde yaşayan Müslümanlara. Onu oradan sürmüşler. Bu da çocukmuş. Sonra hafızlık yapmış. Sonra hafızlığı esnasında da yani 14-15 yaşlarındayken kendi kendime düşündüm diyor. Yani bize bunu niye yaptılar? Bizim onlara hiçbir zararımız yoktu ki. Silah depolamıyorduk, onlara karşı bir mücadele vermiyorduk. Kendi halimizde yaşayan bir köy insanıydık. Sonra fark ettim, onların rahatsız oldu, biz değildik. Onların rahatsız oldu, orada okunan ezandı diyor. yani. Ha. Sonra uyandım diyor. Sonra kendi kendime bir söz verdim diyor. Yani inşallah ömrüm vefa ettiği sürece o ezanı susturmayacağım. Köy boşalmış olsa bile. Ve biz onunla beraber o köye gittik. Hani böyle otoban, otoyol, asfalt falan da değil. Yani. Traktörle gidildi, gidilen ve 45 dakika gidilen bir... Ulaşılan bir yer. Ve günde beş defa mı gidiyor? Abi? Hayır. iki ya da üç ha, defa anladım. gidiyor. Ee, onlardan birine biz gittik. Yani köye camiden içeriye giriyorsun. Yerler, halılar, fare pisliği. Halıları kenarlarından tırtıklamaya başlamışlar fareler. Kimse yani belli yani. Yani köy atıl değil mi? Yaşan Köyde yok. Köyde hiç kimse yok. Kimse yok, yaşayan kimse Niye bunu yapıyorsun diyorum. Diyor ki yapıyorum çünkü orada var bizim yatanlar diyor. Allah Allah. Onlar ezan beklerler diyor. Onların üstüne ezan okunmasın mı diye. Ve bunu... Hani böyle bir insan bir gaza gelir, 3 ay, 5 ay yapar sonra tamam der falan. 17 yıldır yapıyordu. Müthiş. Ve şu an takipleşiyoruz, hala yapmaya devam ediyor. Ya o boş köy ezan okuyor. Şimdi o hikaye beni o kadar derinden etkilemişti ki artık hani önceden evde otururken, yanımızdaki camide ezan sesini duyduğunda şöyle bir oturuşunu falan düzleyip telefona bakmaya devam eden, işte televizyon izleyen adam olmaktan çıkıyorsun bunu duyunca. Diyorsun ki bu ezanı duymak için ya da bu ezanı okumak için ne bedel ödeyen insanlar var. Ya, ya. Allah bu ezanla kimleri ne şekilde imtihan ediyor? Ve sen şu an yanı başında okunan ezanın kıymetini bilmiyorsun. Bu hoş bir hatıra olarak, iyi bir anı olarak böyle ama mesaj barındıran, mesaj barındıran tabii zaten Şimdi aynı hikayesi ayn olmasa ayn manası olmaz. Başından geçmiş bence çok güzel bir hadise. Mesela aklıma benim de Bilal Habeşi radıyallahu anh geldi. Hmm. O da Peygamber Efendimiz'in müezziniydi zaten evet. biliyorsunuz. Siyer'e de hakimsiniz bu arada. Muhammed Emin Yıldırım hocama hey teşekkür Allah. ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, geçen sene çok güzel program yapmıştı. Biz istifade ettik. Allah Eyvallah. razı olsun. Şimdi Peygamber Efendimiz'i sabah namazına kaldırmak için geliyor. اَصَّلَاتُ خَيْرٌ مِنَ Ya Rasulallah diyor. Hani evet. kapı ilk önce açılmıyor ya. Sonra açılmayınca acaba kaldı düşüncesiyle namaz uykudan hayırlıdır Ya Rasulallah diyor. Kapı açılınca Peygamber Efendimiz'in yüzüne güzel bir tebessüm Bilal diyor bundan sonra sabah ezanlarına bu cümleyi ilave et. Şimdi gel getir bu hikaye günümüze. Ee, bu anlamda konum mevki sahibine namaz uykudan hayırlıdır desin. sen kim oluyorsun beni bu konuda uyarıyorsun der. Sen kimsin kapı. Biz bilmiyor mi? muyuz? Biz bilmiyor muyuz namazın uykudan hayırlı olduğunu? İşte Allah Resulü ve vesselam'la bizim aramızdaki farklardan biri ya, de bu. Peygamber ya peygamber efendimizin mesela bir bir şey daha aklıma geldi Bilal abi. Ee, Tabi Bilal-i Habeşir bir çocuğu olmuyordu ya, evet. şimdi orada Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah diyor, tamam ben artık müezzinim, Sizin, e, müezziniz ezanları okuyorum, Müslümanlar namaza geliyor çağrı anlamında, bu, bu görevi bana verdiniz ama benim çocuğum olmuyor. Bu ümmet beni unutacak. Bu ümmet seni unutmaz. Yani 2021 yılındayız ve yani. hala onu konuşuyoruz Ve hala mi? onun ismiyle insanlar geziyoruz. Yani bu detayı ben bilmiyordum mesela. Sen bir Bilal detay ama... daha vereyim aklıma geldi. Evet. Müsaade var mı? Tabii ki estağfurullah. Peygamber Efendimiz yine asr-ı saadette ezanla dalga geçen birisi vardı Ebu Mahzure. Evet. Böyle az ezan okunuyor, ezanla dalga geçiyor. Peygamber Efendimiz de ya ona gidip bağırmıyor, çağırmıyor, sen nasıl olur da bizim özelimizle işte e, dalga geçersin anlamında bir tepki, reaksiyon göstermiyor. Ne diyor? Ya ne kadar güzel sesin varmış. Onu taklit ediyor ezan sesini ve o tonda yapıyor bunu. O tize çıkıyor. Hani bugüne convert edelim şey diyor. Ya bir şey söyleyeceğim, sesin güzel ama ha. Yani ha. <gülüyor> dalga geçiyorsun şey ama. Yani ses var ha sende deyip aynen, oradan aynen. giriyor. Ve ne oluyor? Değil mi? Buyurun. Bir Lütfen lütfen Bekir Ağabey. Başlayan bitirsin başlayayım. Eyvallah. Sonra e, Müslüman oluyor ve Kabe'nin müezzini oluyor. Hmm. Bak Kabe yani ezanla dalga geçen adamı... Ve yıllarca onun sülbünden gelen, neslinden gelen, gelen insanlar Kabe'nin müezzini kesinlikle. yapıyorlar. Kesinlikle. O yüzden yani peygamber ahlakı diyoruz ya. Aynen öyle. Böyle aynen. yani. Şu anda Ötekileştirmemek, itmemek, hep kazanmaya çalışmak, hep maksada matuf çalışmak. Yani hiç diyor hiç veya mesela... Ev serinlerdi diyor Ayşe annemiz. Mesela ridasını ya da böyle bir hırkasını alacak cübbesini falan. Bana cübbe mi getir bana hırkamı getir falan demez diyor. Şey biraz serin mi sanki serin oldu ya, gibi değil mi derdi. Biz anlardık diyor hemen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ya da bir çay içecek ya da bir su içecek falan. Yani su mu olsa sanki böyle hoş olmaz mıydı derdi biz anlardık diyor. Ya da birine kızar. Birine öfkelenir, tabii ki hiçbir zaman öfkesini belli etmez ve sana ne oluyor ki demez, bana ne oluyor ki seni böyle görüyorum. Allah Allah, evet. Böyle bak bir... bak, abi, şu yok böyle bir şey zarafet. Et. Bana ne oluyor ki? Zannediyorum Fatih hocam. Şimdi mesela şu ortamda 10-15 kişiyiz, soralım, sayalım, diyelim ki, hadi herkes Sünneti seni olan üç tane şey saysın. Efendimiz'in sünnetinden. Ne sayarız? Sakal sayarız, misvak sayarız, takke sayarız, işte ne bileyim su içişini sayarız falan. Bence burada ıskalıyoruz biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Elbette ve mutlaka cübbesi, sarığı, takkesi, misva elbette ve muhakkak sünnettir. Hepsinin yeri başımızın üstündedir. Lakin tebessüm etmesi, ya. insanlara kızmaması, kapıdan birini yolcu ettiğinde o gözden kaybolana kadar arkasından izlermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Kızı dair. eve geldiğinde. Kızı eve geldiğinde ayağa kalkan ya. karşılarmış. Yani nezaketi biriyle konuştuğu zaman bütün vücuduyla ona döner. Eşini asla, asla azarlamaz. Peki, Eşlerine karşı çok merhametli. Enes radıyallahu anh. Ben diyor onca yıl diyor hizmetinde bulundum. Bir defa bile diyor, bir defa bile. Beni tenkit ettiğini, yaptığım bir şeyi beğenmediğini asla böyle bir şey görmedim. Şimdi o sünnet, evet ama bu da sünnet. Kesinlikle. Yani şeyi duyduğumda çok etkilenmiştim ben. Kapıdan yolcu ettiği insanın gözden kaybolana kadar arkasından bakmak. Yani şu an zamanımızda çok Dördüncü katta arkadan bakarsın asansöre zaten dört adım. Sonra bitti. Ya Bunu Medine'de yaptığını düşün. Öyle açık bir alanda birinin gözden kaybolması ne kadar uzun vakit aldığını düşün. Dolayısıyla biz... Fatih Hocam yani... Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyoruz. Tanımıyoruz, kesinlikle. Biz hakikaten tanımıyoruz. Yani böyle Bedir'e, Uhud'a, Hendi'ye sıkıştırılmış, işte Biz... karnına taş bağla bağlamış, bir peygamber profili anlatılmış bize yıllarca. Biz de onun üstüne koymamışız, kafa yormamışız. Onun her mesajı, her davranışı, her sünneti sadece asrı saatede değil, kıyamete dek geçerli ve ihtiyacımız var. Çocuk nasıl yetiştirdi? Nasıl selam verirdi? İnsanlarla ilişkisi nasıl oldu? Nasıl babaydı? Nasıl ilişkisi ya da Şöyle mesela hocam hani bu <gülüyor> karnına taş bağlama durumu. Bugün metropolde büyüyen bir çocuğa anlattığın zaman çok bir anlam Anlamaz. olmayacak bunun. Ama az önce anlattığınız nezaketler işte kapıdan birini yolcu ederken karşılamak ya da evet. düzgün karşılamak bütün vücuduyla dönüp selamını almak. Evet. Hani bunların belki bu dünyada karşılığı olabilir çocuklarımızı yetiştirirken. Kesinlikle. G bugüne uyarlanabilir yönlerini. Yani bugünün lisanıyla yeniden anlatmak. Kesinlikle. Ama şunu yapmamak. Allah Resulü böyle buyurmuş ama ben şöyle düşünüyorum bu, bu değil yani. Aa, yok. Bu değil. Bence diye bir şey yok abi. Yani. Bence bir şey yok. Hani şey ayet-i kerime de diyor ya Allah Resulü'nün onun aranızda bulunduğu yerlerde sesinizi onun sesinden fazla yükseltmeyin. Ola ki bütün amelleriniz boşa gider de siz hem, farkına bile varmazsınız diye ayet-i kerime var. Hem nerede yazıyor biliyor musun abi? Besildiğin bevi de Peygamber Efendimiz'in selamlıyoruz evet. yani. tam üstte. Tamam, bu kabul edilebilir, bunu anlıyorum. Ashab-ı kirama ihtar mahiyetinde inen bu ayet-i kerimenin bize bakan veçil ne ki? Yani biz Allah Resulü aleyhi ve sellemle hiçbir zaman aynı ortamda bulunmayacağız ki, sesimiz onun üstüne. E, hani Kur'an kıyamete kadar geçerliğini koruyordu? O zaman bizim buradan çıkaracağımız pay ne? İşte bu, bence. Yani Allah Resulü böyle demiş ama yani bu hadiste bir bence bence burada şunu demek istiyor dediğin an o zaman, sesini heh, Allah Resulünün sesinin üstüne koymuş oluyorsun. Kesinlikle. Işte. Bugün bize bakan çok uçca yönü vardır. Alimler daha iyi bilir. Benim anladığım işte bu. O şey vardır mesela. Abdullah İbn Ömer'in oğlu Bilal hanımını çok mescide gönderme taraftarı değil. Biraz fazla sakınıyor eşini. Ee, Hanımı gidiyor, Abdullah İbni Ömer'e söylüyor. Diyor ki ya baba, e, oğlunuz beni çok mescide yaklaştırmıyor. E, diyor ki oğlum sen duymadın mı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşlerinizi, hanımlarınızı e, mescitlerden uzaklaştırmayın, onları mescitlerden ayırmayın buyurduğunu. Evet duydum fakat diyor. Evet babacığım duydum fakat diyor. Ama diyor bir cümleye başlayacak. Sen diyor ben sana... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini söylüyorum. Sen fakat diye başlayan bir cümleye nasıl başlarsın diyor. Ya. Sen ama diye başlayan bir cümle kuruyorsun. Bir rivayete göre 20 yıl mı ne konuşmuyor. Abdullah İbni Ömer oğlu Bilal'le ki oğlu Bilal de hani orada tabii ki çok ters bir şey söylemeyecektir. Onlar da ne, ne insanlar. Ama ona bile tahammül yok tahammül Abdullah yok, İbni Ömer'in. Ama yok fakat yok. Dolayısıyla efendimiz Hazreti Aleyhisselam'ı tanızıkça kurtulacağız. Muhammedün beşerün lekel beşer <gülüyor> ama bel hüve beyne'l hacer. Aynen öyle işte. Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir ancak ama... onun yeri diğer beşerler yanında taşlar arasındaki yakut gibidir diyor. Aynen öyle. Biz esasında hani muhabbetten Muhammed oldu hasıl muhabbetsiz Muhammed ne hasıl? Yani biz muhabbetimize peygamber efendimizin ismini koyarak muhabbetimizi bereketlendiriyoruz esasında. Aynen Hasan bin Sabit öyle yani. diyor. Sen efendimizi peygamberi ne güzel övüyorsun diyor. Hayır ben onu sözüme dahil ederek kendi sözümü güzelleştirmiş oluyorum ya. diyor. Ben onu övemem diyor. Benim sözüm onun ismiyle güzelleşiyor. Ee, evet abi ee, Bekir abi kaç çocuk vardı? İki oğlumla. İki oğlum hmm. maşallah. Yaşları ve isimleri. Ee, küçük olan güven o 13 yaşında büyük olan Muhittin Yiğit o da 18 yaşında. Allah bağışlasın, Allah razı olsun. Sizin abi? Benim üç çocuğum var hocam. Ee, bir kızım, iki oğlum var. Maşallah. İsimleri? Ee, Hilal, Yusuf, Karan bir de Emir Bora. Maşallah. Ellerinizden öper inşallah. Allah bağışlasın. Emir Bora en küçüğü mü? Emir Bora en küçüğü. Söylerken gözlerinizi dikiliyor. Allah girmiş. Allah. Veter abi çok kötü yakaladın. <gülüyor> Şöyle şeyde Hilal, Can, Emir <gülüyor> Bora. <gülüyor> <gülüyor> ama genellikle küçük öyle oluyor ama çok aynı. sevilir yani. <gülüyor> canım, ayrım var, değil, değil de var. evet her, her zaman yani küçük Tabi olan. Ama nedir yani ama mesela yani. bende de Ebrar büyük kızım, Ensar bir, bir yaş küçük, en küçük kızım Eslen hmm. <gülüyor> Gibi oldu öyle evet. <gülüyor> Ama küçük çocuklar daha çok tabii sev, kendini sevdiriyor. Daha evet. Bu tatlar geçen konuklardan kalan tatlar. Abi, Bunları bu, yiyebiliyor muyuz yani? Bunlar abi dekor değil. <gülüyor> <gülüyor> Yiyebilirsiniz tabii. <Benim> Sürekli <gülüyor> konuşturuyorlar ki yiyemeyelim diye. ya. Bu ne güzel bir program böyle ya. Harika. Diyor ki lafa tut da yiyemezsin. Şöyle bir parça alacağım en azından. E, Fatih Hocam anlatın. Buyurun abi, sizi dinliyoruz. Anladım, tabii ki. Ya Ramazan bereketiyle geliyor, muhabbetiyle geliyor. Bakın... Bir sofra etrafında sevgili dostlarımıza... beraber olmanın hazdını, mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bugünlerimizi aramasın ne diyelim Yesha. sofralar böyle dostlarla beraber olduğu zaman daha bir bereketleniyor şimdi tatlıyı da çok güzel yiyorsun ama böyle çok yeme abi iftardan hemen sonra biliyorsun tatlı çok yenmemesi lazım biraz arayı açmak lazım o paket yapabiliyor muyuz yaparız biz? abi tamam, o zaman. <gülüyor> Ender Sara çocam vardır hmm. çok severim Hatta böyle yer yer böyle program iftar programına davet ettiğimde bir kere işte böyle iftarda sohbet esnasında anlattı dedi ki, ya mesela bir insan dedi iftarını açtığı zaman en azından veya hurmayla veya bir çorbayla hemen kalkmalı. 5 vakit namaz kılıyorsa akşam namazını kılmalı. Kılmıyorsa da şöyle böyle birkaç tur atıp tekrar sofraya oturmalı. O yemeği böyle metodu anlattı ya. Yemekten sonra da hemen tatlı yenmemeli hmm. dedi. Biz de bu yaklaşık 8-9 sene öncesinden bahsediyorum. Dolma Bahçe Camii'nin avlusunda canlı yayın yapıyoruz. Hmm. Program bitti. Allahu Ekber Allahü Ekber. Sofraya oturduk. En ders araçıcan ben karşı karşıya. Yemeklerimizi yedik. O bana bakıyor ben hocama. Tam ben tatlıya girdim. Demin de anlattım dedi. Ama ya bizim işi, kültürümüzde <gülüyor> annemizde de bir şey var yani yemekten sonra hemen tatlı evet, yeniyor. Ya, ya o, o yineymiş ben yaprak sarmanın üstüne profiterol koyup gömen adam da gördüm yani. Hepsini <gülüyor> birden deneyeyim. Hepsini bir yiyeyim. bu konu kapansın diye. Olsun ya. O da güzel ya. Ben hani normal evet bu sağlık kurallarına falan kesinlikle saygı duyuyoruz. Önce o kapıyı kapattırdı. Ama Ramazanda her zaman işler olan bazı kanunların Ramazanda Ramazana hürmeten işlemeyeceğini düşünüyorum ya. O ya. iftar sofrasıdır şifadır inşallah. Neye dikkat edelim ama abartmayalım ama. Yani tamam Ramazandır bereketli yiyelim içelim ama israf etmeyelim. Yani. Bir de şey deniyor mesela. E masaya gelmiş şimdi bu yemesen çöpe gidecek yani evet ama senin vücudun da çöp değil. Yani pandemi dolayısıyla masaya getirirken kötü olduğunu falan konuşuyoruz hep ama belki bu anlamda bir hayır oldu aslında. Hani çok gereksiz sofralar, işte çöpe giden koca koca sofralar. Yani bunları da engellemiş oldu tabii, aslında. Tabii tabii. Yani o otel işi, otelde 72 çeşit bilmem ne falan. Yani çok net söylüyorum günahdır yani. Kesinlikle, Günah değil mi abi? Ben de yani net günahdır. Lütfen yapmayın. Bunu yapmaya hakkınız yok. Yani 72 çeşit orada 500 lira, 600 lira, 750 lira Allah rızası için aklınızı başınıza alın. Vicdan yani o Kesinlikle. çöpe giden, ama bu hayvancıklara gidiyor falan. Yani bunu siz kendi aristokrat arkadaşlarınızı kandırırsınız ama öbür dünyada bu işin hesabı <gülüyor> böyle olmaz. Aynen öyle abi. Allah rızası için bunu yapmayın. Abi Kendinize güzel sofralar kurun tabii ki. Helalinden, Allah'ın herkese yiyin için ama lütfen abartmayın yani. Bak bu geçen... 6 ay önce Bir istatistik yayınlandı. 4 ay önce mi? Türkiye'nin yemek yeme içme nokta, israf noktasında 6. ülke miymişiz? Neymişiz abi? abi çok kötü Ü, müslüman kötü yani. Müslüman Ekmek ya. noktasında bir evet. numarayız neredeyse belki. Değil yani değil Lütfen Allah rızası evet. için. Çünkü Şu... ayet-i kerime ile sabit. Yediklerinizden içtiklerinizde hesaba çekileceksiniz. Halis Aydemir'le bir yemek yedim ben. Ee, bir restorana ağırlamıştım onu. Profesör doktor Halis evet, Aydemir, Aydemir hocam. Hatta Selam, olsun. Kurulunda. Evet. Selam olsun. Selam ee, olsun. O Öyle hassasiyetle, şimdi o da kızar belki her gittiğin yerde bunu anlatıyorsun ama ben ilk defa bu kadar hassas davranan birini görmüştüm. <gülüyor> Mesela hemen şeyler geliyor ya böyle mezeydi, taydariydi, evet, evet. salata falan. Hayır hayır dedi yani, çok kibar bir üslupla, Garson durduruyor. Diyor ki, şunun yarısını alın, yarısını getirin. Şu maydanozun şu kadarını alın, ya, Hassas. diyor ki masaya geleni yemek durumundayız. Buradan çöpe gidecek çünkü, bir sonraki durağa çöp. O zaman biz nerede kontrol edebiliriz bir olarak? Masaya geleni kontrol edebiliriz. Gelmeden durduracaksın. Aynen öyle abi. Ve Ama... o kadar hassas davranmıştı ki ve o gün ilk defa masayı silip süpürmüştük çünkü yiyebileceğimiz kadar gelmişti. Kesinlikle aynen öyle. Kesinlikle böyle olmalı, tertemiz. Evet. Bitti mi program? Biz tabii program bittikten sonra israf etmeyeceğiz, tatlarımızı yiyeceğiz. Yani program bittikten sonra yeme hakkımız cari değil mi? Kesinlikle. Yiyebiliyoruz yani. Tabii, tabii, tabii, program kesinlikle. bitti. Aynen. Sen Alan tamam oldu o zaman. Ee, peki ben size bir hediye takdim etmek Çok istiyorum. Diğer Yaşar başkanlığımızın Allah iki güzeli eseri İsam-ı Mihali ve Kur'an-ı Kerim. Eyvallah, Allah ee, razı. razı abiciğim güle güle okuyun, istifade edin inşallah. Çok Amin, Allah ee, razı Ge olsun. Gerçekten soframıza bereket getirdiniz. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. İnşallah güzel daha nice böyle sofralarda beraber muhabbet i̇nşallah. ederiz. Ben teşekkür ederim davet Allah ettiğiniz. Allah için. razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Size sağ olun. Siz sağ Allah, Allah emanet. Olun. Çok memnun oldum üstadım. <gülüyor> Evet bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine birbirinden değerli iki konuğumla yine o güzel hanelerinize sıcak yuvalarınıza misafir olmaya geleceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.